Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Ebu Berse radıyallahu anh İlk iman eden Müslümanlar arasında kabul edilen Ebu Berze radıyallahu anh, Hayber ve Mekke'nin fethiyle Huneyn gazvesine iştirak etti. Mekke'de Medine'ye yapılan ve İslam dünyasının dönün noktası kabul edilebilecek hicretin ardından Allah Resulü onunla Ebu Bekri arasında kardeşlik bağı kurdu. Müslümanlar büyük bir zulüm ve işkence yaşadıkları atı toprakları olan Mekke şehrine fetihle dönmüşlerdi. Mekke fethedildiğinde ölüm cezasından kurtulmak için Kabe'nin örtüsü altına sığınan Uzza bin Hatalı, Allah Resulü'nün izniyle Ebu Berse öldürmüştü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki dönemlerde Basra'ya yerleşti. Horasan fetihlerine iştirak etti. Sıfında Hazreti Ali radıyallahu anh'ın tarafında yer aldı. Onun haricilerle yaptığı Nehrevan Savaşı'na ve Mühelleb bin Ebu Süfren'in Ezarika ile yaptığı savaşa katıldı. Birinci Mervan ve Abdullah bin Zübeyr dönemlerinde Müslümanlar arasında çıkan ihtilaflardan ve bu ihtilafların yol açtığı üzücü olaylardan son derece müteessir oldu. Kendisi bu çekişmelerin dışında kaldığı gibi çevresindekileri de uzak tutmaya çalıştı. Bunca kargaşaya sebep oldukları için Kureyşlilere karşı duyduğu kızgınlıktan dolayı Allah katında mükafat almayı umduğunu söylerdi. İslam dünyasını yüzyıllar boyunca derinden yaralayan Kerbela hadisesinde Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit edilerek başının Yezid bin Muaviye'ye getirilmesi hadisesine Ebu Berze'de şahit olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'tan Hadis-i şerif rivayetleri bulunan Ebu Berze radıyallahu anh'ın rivayet ettiği 46 hadis kaynaklarımızdaki yerini almıştır. Büyük İslam alimlerinden Hasan-ı Basri de Ebu Berze'nin öğrencileri arasında yer almaktaydı. Müsamahakâr bir insan olan Ebu Berze radıyallahu anh, her daim dinde kolaylık göstermenin esas olduğunu söylerdi. Ahvaz'da haricilerle savaştığı günlerde devesinin yularını tutarak namaz kılarken... Deve onu kıbleye doğru çekti. O da arkasından yürüdü. Bu davranışını ayıplayan bir hariciye, Allah Resulü'nün sohbetlerinde bizzat bulunduğunu, onunla birlikte savaşlara katıldığını, kendisinden hep kolaylık gördüğünü ve kendisinin de bu anlayışı benimsediğini söyledi. Ebu Berze radıyallahu anh, oldukça naif bir karaktere sahipti. Fakirlere, yetimlere ve kimsesiz kadınlara karşı son derece merhametli davranır, onlara sabah akşam yemek vermeye çalışırdı. Aile fertlerinin eğitimiyle ilgilenen Ebu Berze radiyallahu anh çok ibadet eder, gece namazlarına aile fertlerini de kaldırırdı. Ebu Berze radiyallahu anh'ın ölüm tarihiyle ilgili olarak kaynaklarımızda farklı rivayetler yer almaktadır. 680 ila 683 yılları arasında hilafet görevini sürdüren Yezid bin Muaviye döneminde Basra'da veya 680 yılından önce vefat ettiğini söyleyen rivayetler de bulunduğu gibi, katıldığı savaşların birinde şehit düşerek Horasan'da, Merv'de, Herat'ta, Nişabur'da, Mefaze'de öldüğünü ileri sürenler de vardır. Fakat Buhari,